Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugünkü programımıza başlamadan önce bir... E, ...haber vermek durumundayım. E, bu sabah... E, ...yani sabaha karşı daha doğrusu... E, ...29 Kasım 2011'de... ...programa da... E, ...konuk e, olarak katılan... E, ...sevgili... ...ressam e, arkadaşım... E, ...Hakan Celeyir'in... E, ...vefat ettiği haberini aldık. E, o nedenle önce... E, ...Hakan'la... ...ve Kamuran Demirkesen'le... E, ...ikisi birlikte katılmışlardı...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 bu rahatlıkla o çizimleri yaptım ve iyi de yaptım. Ya aslında bu çok küçük yaştaki bir çocuk da hatta yani nasıl nasıl söyleyeyim algı seviyesi yeni başlamış. Yani iki, iki yaşındaki bir çocuk bile sadece kitabı yani e, kitabın e, öyküsünü okumadan algılayabileceği düzeyde çizmeye çalıştım ben. Hmm. Ama bu. Bu bir koleksiyon e, kitabı gibi de düşündüm ben bunu. Yani bir Ki aktarım, Aynen öyle, hakikaten e, öyle. İşte e, ne, nedir bu ka, e, karikatür Texas e, Tomix Mix gibi evet. karikatürleri takip eden insanların ya da şeyleri kitapları takip eden insanların gibi bu şekilde bir e, koleksiyon kitabı da olabilecek düzeyde de çizimler aynı zamanda. Kesin ya, bir çocuk da algılayabilir. Büyük bir çocuk adam da buna baktığı zaman aa ne güzel çizimler falan deyip belki de... Sayfasındaki çizimi koparıp dışa işte duvarındaki asabilecek panoya asabilir. Çizimler diye düşündüm. Yani daha doğrusu çok da böyle bir kaygıyla da başlamadım ama çizmeye başladıktan sonra bunu düşün, düşündüm. Yani Hı. bunu evet bunu o çocuk da bakabilir büyük de bakabilir. De dediğim gibi normalde ben plastik sanatlarla uğraşıyorum işte kavramsal sanatla uğraşıyorum. Evet tabii bir yandan bu, sergisi evet, olan da bir resamsın evet. aynı zamanda. Bu, bu yapıdan da geldiğim için e, hani klasik anlayışı hepten reddettiğim için e, o yüzden de çok şey yapmadım. Hani yayın evi bana diyebilirdi yani yok ya bu çizimlerle olmaz deseydi çok rahatsız olmayacaktım ve dönüş de yapmayacaktım. Yani, bakın size daha naif daha hafif çizimler yaptım diye de dönüş de yapmayacaktım. İnat ettim yani böyle olacak dedim. Yani böyle de oldu. Evet, Hakan, Hakan Celayir, Kamuran Demirkesi'nin yazdığı Karga Agarak Apango adlı çocuk kitabının resimlerini çizmişti. Bunun üzerine konuşmuştuk o programda. Kendi gitti, sesi kaldı, yadikar. Ve şimdi bugünkü programımıza başlayalım. Bundan sonra artık Hakan'ı rahmetle anacağız. Efendim bu akşam e, Kur'an-ı Kerim'in Apokrifası e, adlı kitabıyla Kur'an'a dair bir talikat e, alt başlığını taşıyan e, kitabıyla Nimet Erenler Gülkökü konuğumuz. Nimet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, ilk ifadelerinize dayanarak e, başınız sağ olsun demek istiyorum. Teşekkürler. E, Nimet Hanım öncelikle... ...kitabınızın başlığında da yer alan ve bütün kitabın aslında ruhunu ortaya koyan bu apokrifa kavramıyla başlayalım isterseniz. Çok iyi olur. Apokrifa bizim dilimize çok yabancı bir kelime aslında ve bu konuda çokça soruyla karşılaştık. Hata telaffuzu bile çok zordu. Bazı kişiler neden apokrifa ismini seçtiniz dediler... Neden apokrifa diye isimlendirdik? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içinde o kadar gizlenmiş ayetler vardı ki, üstü örtülmüş o kadar ayetler vardı ki, apokrifa kelimesinin anlamı da üstü örtülmüş ve kapanmış anlamına geldiği için, biz kitabın adını Kur'an-ı Kerim'in apokrifası koymayı yakışır bulduk. Biraz bu kelimeyi açmak istiyorum Hı. aslında. Şimdi apokrifa genel olarak doğruluğuna güvenilmeyen söz veya yazı diye tanımlansa da Hı. aslında kelimenin gerçek anlamı bu değildir. Kanonik olmayan demek aslında. Yani güvenilmeyen Değil, hani o tamamen insanların e, bir çamur çalması aslında kanonik olmayan demek Peki e, biraz daha açarsak bu kelimeyi kelimenin orijini grekçeden gelir Hı -hı. E, ve aslında e, üstü örtülmüş kapanmış gizlenmiş ya da saklanmış anlamına gelir Peki neden e, böyle bir ifadede bulunulmuş? Bunu biraz daha açarsak yaklaşık günümüzden 2000 yıl önce hatta biraz daha gerilere gidersek İskenderiye Kütüphanesi'nin tahrif edilmesi yıllarına gidersek bilgi, gerçek kadim bilgi tarihin süreçlerinde giderek üstü örtülerek halktan adeta kaçırmışçasına, kaçırmacasına e, gizlendi ve saklandı. Peki neden bu bilgiler halktan gizlendi ve saklandı? Şimdi bilgi insanı güçlendirir. Bilgili bir insanı kandıramazsınız, yönetemezsiniz. İnsanları en iyi, e, kandırabilmenizin en iyi yolu onları cehalet içerisinde bırakmak. Bu sizi güçlendirir. Eğer bir yöneticiyseniz, yöneticiyseniz bu sizi güçlendirir. İşte İskenderiye Kütüphanesi'nin belli aralıklarla yakılması, tahrif edilmesi, bilginin ortadan kaldırılması bunun en belirgin yaptırımlarından biriydi. Daha sonraki süreçlerde ise Gerek o dönemin kralları, papazları ve din adamlarının otoritelerinin sorgulanmaması adına e, yine e, bu bilgi e, istenilen miktarda sadece verilerek ötesi gizlenmiş ve saklanmıştır. Ve sizde Kur'an-ı Kerim'in Apokrifası e, kitabında Kur'an'ın içerisinde e, gizlenmiş duran e, bir takım kodları e, Hani şifre kelimesini kullanmak istemiyorum Bu aralar e, çok abuk sabuk kullanıldığı için e, O kelime ve Kur'an e, aynı cümleler içerisinde O yüzden o e, şeye girmeden e, bir takım kodları e, Dekode etmeye çalışıyorsunuz aslında kitabınızda Evet Şimdi ben kodlar e... Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman esas da başlangıcı isterseniz kısaca bir değinelim. Evet. İslam düşüncesine ve kültürüne aslında çok uzakta birisiyim ben. Yetiştirdiğim kültür gereği. Açıkçası Mesut Bey bir gün bana böyle bir kitap yazacaksınız deselerdi inanamazdım. Ancak ezoterizmin içinde oluşum ve... Dolu dolu 10 yıldan beridir e, bu konuyla ilgilenişim e, ve yapmış olduğumuz e, sunumlar e, gereği e, İslamiyet'teki e, dine bakış açısını incelerken ben e, tabii ki daha sağlıklı bakabilmek için Kur'an'ı okuma ihtiyacı duyduğumda Kuranın aslında içinde ne kadar önemli ayetlerin üzerinde ne kadar örtüldüğünü gördüğümde emin olun çok etkilendim ve çok üzüldüm. Yani bu toplum adına ben çok üzüldüm. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanlar belli kalıplarla dokmalarla dine ya da Kurana bakış açısı içi içindeler. Bu çok acıtıcı bir şey. Yani hem olumlu hem olumsuz anlamda hem de bu. Evet. Yani inanmak ve hiçbir şekilde sorgulamadan inanmak emin olun insanı hiçbir yere taşımaz. Hiçbir yere götürmez, kavrayışı geliştirmez. Ancak inanç sorgulanabilendir, kavranabilendir. Yani siz aklınızı ve sezgilerinizi olabildiğince ileri götürebildiğiniz aşamaya kadar... Taşıyıp bu sorumluluğu gösterdikten sonra eğer açıklayamayacak bir noktaya gelmişseniz işte burada inanç devreye girebilir. Ancak sorgulanmayan inanç e, kör bir cühaletten öteye götürmeyecektir insanı. Bu nedenle e, ben topluma faydalı olabilmek adına Kur'an'ın içerisinde var olan bu önemli ayetleri ve Gerçekten onun gizemini oluşturan bu ayetlerin, sihrini oluşturan bu ayetlerin neler olduğunu ayıklayarak çıkardım. Ve okuyucuya o kadar geniş bir bilgi bütünlüğü sunduğumu düşünüyorum. Büyük bir çalışmaydı, büyük bir birikimdi. Ee, i̇çinde felsefik, mitolojik, arkeolojik, bilimsel makalelerin yer aldığı ve tarihsel sürecin örgünün iç içe harmanlandığı sade yalın bir dille ve delta frekansıyla yazılmış bir kitaptır bu. Ee, eğer Kur'an okuyucu Kur'an hakkında hiçbir bilgiye sahip değilse bile emin olun bu kitabı çok rahatlıkla okuyabildiğini söylediler. Hatta ee, bu kitabı okuduktan sonra Kur'an'a ilgi duyanlar, Kur'an'ı okumak isteyenler de oldu. Ancak tabii ki yine e, karşı duranlar da olmadı desem yalan olur. Bunlar da oldu. Mesela? Mesela o kadar enteresan ki yani bir taraf e, işte o önyargılarla bakışımız var ya bizim. Bir taraf benim... Hazret kullanmadığım için, e, Muhammed'e okul arkadaşımmış gibi hitap ettiğim için eleştirilere mazur kaldım. E, ayrıca sav neden kullanmadım diye eleştirildim. E, bunlara cevap verdim aslında ama e, yine de bir cevap vermek isterim. Şimdi hazret kelimesi huzurdan gelir, Arapçadır ve anlamı var olma, hazır bulunma. ...mevcut olma, orada bulunma. Yani tabii ki ba başka sözlüklerde baktığınız zaman bir saygı ifadesi olduğu da yazar. Ancak kelimenin kökenine indiğiniz zaman böyle olmadığını görüyorsunuz. Yani dilimize yerleşmiş yanlışlar ve kalıplar e, devam mı etsin? Yani Hazret kelimesi evet huzurdan geliyor ama... E, e... Hazret halini al, almasının sebebi de tabi şey e, an itibariyle burada bulunan büyük olan yani efendi. Burada şu anda burada olan efendi. Evet doğrudur. Gibi bir e, şey var. Şimdi e, var olma hazırda bulunma. Kimin tabii hazirun vardır falan haz, filan. Kimin huzurunda hazırda bulunma? bulunma e, elçinin önünde. Şimdi bir yaratıcının önüne, huzuruna çıkabilir mi insan? Hı hı. Yaratıcıyı kim görmüş ki? Kim görebilir ki? Huzurda olduğu biri vardır mutlaka. Ancak ben, ben bir araştırmacıyım. Ee, bir taraf değilim. Dolayısıyla mümkün olabildiğince tarafsız yazmak istedim. Amacım çünkü bir taraf değil. Ee, bu konuda... E, Kur'an ismini duyan aydın kesim dikkatli yaklaştığı, hazret kelimesini görmeyen hiç dokunmadığı ancak bununla beraber kitap okuyanlar açısından gerçekten e, bir okuyucum söylemişti, gürültünün ortasında... Sessizce dolanıyor diye. Çok hoşuma gitmişti bu. Ee, okuyan kimseler, gerçekten kitabı okuyanlar, kitabın ne kadar altyapısının dolu olduğunu ifade ettiler, paylaştılar. Hiç tanımadığım insanlardan mailler aldım. Ee, kitap çok sağlıklı gitmekte. Tarafsız bir kitaptır. Bunu iddia ediyorum. Çünkü ne yazdığımı biliyorum ve farkındayım. Hepsinin... Altında dolu dolu cevapları var. Bu nedenle e, kitaba ön yargısız yaklaşılmasını özellikle rica ediyorum. E, peki şeyde kitabın içerisinde e, tanrıya, yaratıcıya ve yaratılışa e, dair e, ezoterizmin içerisinden baktığımızda evet e, çok yabancısı olmadığımız ama genel Genel geçer işte İslam alimlerinin vesairenin şimdi bir de işte önümüzdeki hafta itibariyle Ramazan'da gelecek. Televizyonlar İslam alimleriyle dolup taşıyacak yine. Onların yaklaşımları ve ortaya koydukları söylemle çok da yakın olmayan bir anlayışı görüyoruz. Evet. Dilerseniz bundan biraz bahsedelim. Bu farkın nedeni ne ve bu nedir? Memnuniyetle. Şimdi günümüzden 200-250 yıl önce yapılan arkeolojik kazılar bu dinler tarihine inanılmaz bir ışık tuttu. Sümer tabletleri, maya kodeksleri ve mitolojiler tabii ki sembol dili ve bunu bilmek. işte ezoterizmin burada bana çok büyük bir katkısı oldu. Bunların deşifre olması bu yaratılış hikayesine inanılmaz bir açıklık getirdi her ne kadar tevratta e, yaratılışa dair e, açık ifadeler var ise de e, torada daha doğrusu Çünkü Tevrat daha sonraki yapılandırılmasıdır e, kutsal metinlerin. Ama daha öncesi Tora'dır, beş ciltlik Tora'dır. Hatta yeri gelmişken ikinci kitabım Tora üzerine bitti ve Eylül ayında inşallah Hı, piyasalara evet. çıkacak. İnsanlığın apokrifası, İnsanlığın apokrifası Eylül ayında gelecek. Ve dinler tarihinde bir bütünlük sunacak e, diye tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Şimdi konuya tekrar geri dönersem... Bu tabletlerde, bu Sümer tabletlerinde yaratılışa dair açıklamaları görmektesiniz. Yani Tanrılar Meclisi var, 12'li Tanrılar Meclisi var ve bu Tanrılar Meclisi'nde Tanrı Enki diye bir tanrı var. Ve yine bizim gezegenimize gelen başka gezegenlerdeki varlıkların, canlıların, bize benzeyen canlıların Altın madenleri ve diğer madenleri, dünyadaki diğer madenleri işleyebilmek için çok yorulduklarını anlatıyorlar bu metinlerde. Ve e, meclis toplanıp bir karar alıyor. Diyor ki biz e, bu işleri yapacak çok yorulduk, e, bu işleri yapacak birilerini bulalım diyorlar. Ve arıyorlar kim olabilir, nasıl olabilir diye ama bu tanrılar bilimde, ilimde, fende, her şeyde yani o kadar ileri düzeyde, teknolojide o kadar ileri düzeyde ki... ...bugün bizim DNA üzerindeki bilim adamlarımızın yaptığı işlemleri o dönemde insanlar çok iyi biliyorlar. Uzay araçlarını çok iyi kullanıyorlar. Çünkü eski tarihlere ait e, tabletlere baktığınız zaman uzay araçlı bugünkü astronotlara benzer... E, Yapılar görüyoruz, şekiller görüyoruz. Dolayısıyla insanı e, o dönemde dünyada hominit tarzında olan e, maymunun e, belli bir evriminden sonra insana doğru giden e, bu canlının üzerinde bir genetik müdahale yaparak e, onları kendilerine benzetiyorlar. Ancak tanrılar çok kızıyor. Bir süre sonra çünkü insanlar çoğalıyor, kalabalıklaşıyor. Yani burada çoğalmalarını anlatan Adem ve Havva'nın elma hikayesi var. Cennet, cehennem hikayesi var. Özellikle cennet, aden yani mekanda yapılan, yaratılan bu canlıya üreme geni de verildikten sonra çoğalmaya başladılar. Yeryüzünde gürültü yapmaya başladıklarında Tanrılar merisi çok kızıyor. Yani siz ne yaptınız bize benzer bunlar yarın bizim karşımıza çıkacak ee, bize karşı gelecek ee, neden böyle yaptınız biz yok edeceğiz ve sileceğiz bu canlıları yeryüzünden. Demişlerdir ve işte Nuh tufanıyla ilişkisi de burada başlar. Yani aslında bir doğal afeti bilen e, teknolojide ileri tanrılar e, bunu insanoğluna haberdar etmeden onları böylelikle yeryüzünden silmek istemişlerdir. Bunlar Sümer tabletlerinde yazan e, e, tabletler ve bilgiler ancak Kur'an'da da buna benzer bir ayetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi süremiz az olduğu için e, çok da fazla giremiyorum 25 dakikada. Aslında konuşacak çok şey var belki ama. E, bu arada siz bir şeyler söyleyebilirsiniz. <gülüyor> evet bu arada e, Mimmet Hanım kendi evet, kitabı evet, ve Kur'an evet, e, üzerinden <gülüyor> arayışını evet, tamamladı. Evet ve... şimdi e, Mümin'in suresinde şöyle bir ayet vardır. E, diyor ki 14. ayet. Bu arada benim yararlandığım kaynak Yaşar Nuri Öztürk'ün. Onu, onu soracaktım Nihalidir. hangi üzerinden gidiyorsunuz evet, diye. Evet evet Yaşar Nuri Öztürk'ündür. Şöyle diyor sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık. Sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık. Sonra o et parçasını bir kemik halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik sonra onu bir başka yaratılışta bakınız bir başka yaratılışta e, yeniden kurduk yani bir doğal evrim sürecinden bahsediyor bir de müdahaleden bahsediyor e, bunu çok iyi e, buluşturmak lazım evet bir evrimsel süreç vardır bir e, her şeyde olduğu gibi A, ancak bir de işte bu metinlere dayanarak e, ve bilim dünyasının da bir türlü açıklayamadığı o homo habilisten birdenbire sıçrama yapan homo sapiens sapiensin oluşumunun nedeni bu tanrıların e, yeryüzündeki insanlara yapmış olduğu müdahalenin sonucudur. Peki şimdi şeytanın avukatlığını yapayım. Ee, ve şunu sorayım ee, peki şu anda e, insanın evrimine dair e, bir takım eksik e, halkalar söz konusu e, bu bahsettiğimiz atlama da e, şu anda hani bilimsel olarak açıklanamayan o eksik e, halkalardan birine tekabül ediyor hı hı. yarın e, bir yerden ki şimdi işte bu, buzullar eriyor vesaire falan e, sayısız şeyler çıkmaya başladı ee, binlerce yıldır e, neredeyse hiç çürümeden kalan fosiller ve şeyler e, arkeolojik e, malzemeler çıkmaya başladı. Ee, oldu ki şu anda sadece spekülasyon yapıyorum eksik kalka ortaya çıktı. Eksik kalka kastınız nedir? Yani o işte e, şeyden e, bu bahsettiğiniz hı hı. E, tanrıların müdahalesinden önceki ve sonraki ee, ...insan e, şeylerinin... Farklı. ...versiyonlarının... E, ...aslında gayet... ...işte binlem kaç binli yıllar içerisinde... ...şunca süre içerisinde... ...şu şekilde... Hı hı. ...şu basamaklar üzerinden evrimle gerçekleştiğini... E, ...gösterecek... E, ...bir halka çıkacak o, olursa eğer... O zaman tabletleri ne yapacağız... ...Mesut Bey? İşte, yani <gülüyor> soru <gülüyor> da bu zaten... Değil mi? Yani evet. soru da bu zaten, yani çıkarsa ne olacak... Ya o tabletlerdeki e, anlatılanlar, e, o zaman piramitlerin başka ne bir e, şeyse, e, Piramitleri ne adı? yapacağız? Yani o teknolojiyi ne yapacağız? Evet, işte o, yani ne evet, yani? yani hani bu, bu soruyu sorarken e, bu karşı soruların da farkındayım. Yani <gülüyor> ve her iki tarafın da cevap veremediğini de farkındayım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, isterseniz e, bu tek tanrılı düşünceyle e, çok tanrılı düşüncenin e, dinlerdeki etkisine de biraz değinelim. Vaktimiz evet, var mı? Son iki buçuk dakikamız Saniye. var. E, şimdi biliyorsunuz e, aslında çok e, önceleri e, insanlar doğayı gözlemleyerek e, doğaya göre yaşamlarını sürdürürlerdi. İşte şamanizm. Animizm e, gibi, e, politeizm gibi çok tanrılı dinlerde e, her şey vardı. Yani yaratıcının bir yansımasıydı her şey ve onların inancına göre her şeyin bir ruhunun olduğu düşüncesi vardı. Yani aslında onlar doğayı ve evren yasalarını kendilerine e, anlamada ve kavramada e, örnek alıyorlardı. Daha sonraları işte bu yeryüzündeki tanrılar zaten dinler tarihine baktığınız zaman çok da büyük bir geçmişi yok dinler tarihinin insan hayatında. Ve dinler tarihine baktığımızda tek tanrılı din anlayışının İbrahim Nuh'la başlayan, İbrahim'le daha da köklü devam eden ve Muhammed peygambere kadar gelen bir süreçte hep bir iddia var tek Tanrı. Peki eğer tek Tanrı varsa neden e, İslam düşüncesindeki Tanrı farklı, farklı da e, Yahudi düşüncesindeki Tanrı neden farklı? Bu bir çelişki değil mi? Kast edilen yaratıcıdır. Hı hı. Tanrı dediğimizde. Biz işte o tanrılardan bahsediyoruz. Yani yeryüzüne gelen, yeryüzünde konuşlanan, hatta insanı yok etmedikleri için kovulan, kendi gezegenlerinden kovulup dünyaya mahkum bırakılan tanrılar. O mahkum bırakılan tanrılar artık yaşamlarını dünyada kurmaya başladılar. İşte onların arasındaki bu savaş tek tanrılı düşünceyi Oluştururken insanları birlik bilincinden uzaklaştırarak tek tanrı düşüncesine indirgeyerek insanları sadece tek boyutlu düşünmede bıraktılar ne yazık ki. Yani dinler tarihi bilinmesi adına, incelenmesi adına, insanlığın gelişimi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna hizmet ediyorum. E, bilgim çerçevesinde e, bunları paylaşıyorum. Dilerim anlaşılır, doğru anlaşılır. Umarım. E, ve süremizin sonuna geldik. E, Nimet Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, ben çok teşekkür Aslında üzerine konuşacak daha sayısız şey var. Şimdi Mesut Bey son bir cümleyle bağlamak Lütfen. istiyorum. Albert Einstein'ın çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki, inancı dışlayan bilim topaldır. Bilimi dışlayan din kördür. Aklı mutlaka ihmal etmeyelim. Sezgilerimizi mutlaka ihmal etmeyelim. Ve kavrayışımızı mutlaka geliştirelim. Bizi kurtaracak tek şey budur. Pekala. Kapanış için güzel sözlerdi bunlar. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim bu akşam e, Nimet Erenler Gülkökü e, ile Kur'an-ı Kerim'in Apokrifası adlı e, Kur'an üzerine ezoterik e, ilimlerin e, ışığında bir e, inceleme e, kitabı var. E, onun üzerine sohbet etmeye çalıştık. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası